الحمد لله الذي جدانا لهذا وما أكنا في الزلالة عن الله وقضا ترده عن صام الله فقد جاءت سلواتنا على رسولنا محمد الله صلى الله عليه وسلم قلوبنا الله والنور على الذين يؤمنون بما انزل وقم لتواون صلاة السته وعاشوا نصائح اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وابداكم من ذاك الشيا مِنْ كَمْنَ مَزَادِ الشَّيَاطِينَ الله الرحمن الرحيم بالتجويليالي 10 والسبع والليل الله ve barikallahu li kelimi rabbil alamin, astaghfirullah el hayy hayy el kayyum min el ilahi el mejid. Fedafa'tu anhu, ey ve el akul el ilahi ay aniy gibi her yedi arzunuz. Tabii Sizleri duyuyorduk, hep duyuyoruz. Herkesiniz çok istiyahsınız, çok duyulmaz. Bu seven insanlar var hep duyuyorduk. İlk nasip olduk, daha ben bugüne kadar İzmir'e ilk sohbet için gelmiş olduk. Neyi yani, bekledim onu da bilmiyorum. Her karabı geziyorduk. Buraya gelmemiştik. Her şey kader. Velha ki nazar olmayasınız, dil üzerinde baştan okuduk. Ne diye okuyoruz? İmam-ı Neveli Hazretleri ezgârına revat ediyor. Peygamberlerden biri ümmetinin kalabalığını görünce demek ki memnun oldu fakat bir dua okumadığı için bir gün içerisinde 70 bin ümmetini, 70 bin kişi üfade etti. Öyle olunca Bela'yı râdat etti. Bela ona buyurdu ki sen onların nazar et. E demek ki Peygamber'in bir ümmetlerinden azalatı teycin çıkmıyor bundan. Ne yapsaydın, şu duayı ulusaydın onlara bir şey olmayacaktı. Onun için son fikirlerin başında okumaya çalışıyoruz. Katsızan cüküm, yani sizi sığındırdım. Bilhayyi kayyuh, diri olan Allah, her şeyi ayakta tutan, her şeyi Allah. Allah'a, ellen ilahe mütebrede, hiç ölmeyecek, tek diri olan Allah sizi sığındırdım. Ve defa duan konuştu, üzerinizden belaları kaldırdım. Efendim evet, devlettiğim kötülükleri ne ile bi'lâ havle ve lâ kuvvete illâ bi'lâ aliyye adlayın o çok güçlü olan tek bir kurulan Allah'a yardım olmadan ne ibadete kuvvet olur ne günahdan dönmeye inşâk olur. Bu, lâ havle şerife ile sizden belaları kandırdım diyor bu duada. Kim yani konuşuyorsan o okuyor bunu, böyle cevabını nazardan mafaza ediyor inşallah Allahu Teala. Yolunda devam tefade istikametler nasıl eylesin. <Gülüyor> Şimdi tabi yorgunluk oldu. Manisa'dan da gelirdi, orada da uzun konuşuldu. İnşallah ileride zamanlarda daha rahat bir zamanlar olur inşallah. <Gülüyor> yani, Rahatla uzun da konuşuruz diyelim. Ancak bu mübarek günde kıymetli on günlerin içerisindeyiz. allah Teala'nın yemin ettiği gecelerin günlerin değil, Bu günlerindeyiz bazı faziletli kameraları zikredeceğim ve mevsimimizin kıymetini bilmemiz açısından teşvikte bulunacağım. İnşallah bize de size de zikrine, şükrine ve bize ibadetine karşı yardım eder inşallah. Evet. allah Teala adet edelim. Kur'an-ı Kerim'de bazı şeylere yemin eder. Allah-u Teala'nın istediği şeye yemin edip farkı vardır. Ama bizim farkımız yok. Biz Vallahi aziz La ilahe üç üç şekilde Müslümanı dile Allah'a yemin edemiyoruz, Kabe'ye yemin edemeyiz, Kabe'dan birine yemin eder, Kur'an'a yemin edemeyiz, Kur'anın derine yemin eder. Evet haberim bu çok beyan eder. Ama şimdi tabii namusuna şerefine her şeyine yemin ediyor adam. bunun da tabii bir manası var mı? Yok. Hakim katına dedi namusuna yemin eder misin? Diye hakim bebeğe namusun ya. Hakimde de zil etti. Efendimiz böyle anlatacağım. Yeminle önemli meseledir. Yemin bizim acımızdan çok önemlidir. Allah'tan ben de yemin eden şirket izmiş olur. Merhabif halefetü zeydillâhü badeş var. Ancak allah Teala zil ettiği şeyi yemin edebilir. Bu yemin ettiği şeyde ne vardır? Yemin ettiklerinin önemliler ve ehemmiyetine işaret vardır. İşte görüyorsunuz. Seyyub ettiğini incele yemin ederim buyuruyor. Şimdi burada ne anlaşılacak? Peki neye dahil emin ediyor? konu var. Bu şekilde bir aranacak. Bir de yemin ettiği şey ne kadar faziletli önemlidir? ne yarıyor? Bunlar karakasyonunu çabuk çıkarılacak. Bulunacak. Mesela işte ince sayısı derde de var, ilaç var. Sizin de buralarda çok oluyor herhalde. İnşallah istifade edin. Kurusundan, yaşından. Allah yemin ettiğini böyle bundan çok haydi var. İşte tansiyonu, bir bu düzelt yapıyor, kalbeyi arıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor Allah'ın izniyle. Mevla buna yemin ettiğinde göre bunda ne hünerler vardır. Birçok ilaçta yoktur onun fazili. Zeytine emin ediyoruz. Bu zeytin ne acayi şeyde, ne kadar faydalar var. Efendim, yağının ayrı faydaları var. Kur'an gelip bunların hepsini beyan ediyor. Neye yemeği ediyor? Onda arayın. Çok manavi yaparak. Bir yerini alın. Şimdi, bu surede nelere yemin koyuluyor? Vereceğiz eski ailelerden fetri. Fette yemin ederim. Şimdi fetri nedir? Gün doğumudur. Güneş doğumu başkadır. Güneş doğumu ondan bir buçuk iştahları olur. Gün doğumu hangisidir? İnsan fark edilir. Yani orucu niye denecek adam? Ne yapacak? O vakit ağzını bağlayacak, durum Ne dedicek? O. Panda ne oluyor? Gece <gülüyor> çıkıyor, gün giriyor. Bu büyük bir ayet zuhur ediyor. Buna. Çünkü bir zaman evvel dağları var bir zaman sonra evrenin iğnenin deliği görecek kadar bir faydumlu veriyor. Şu aydınlığa bak şimdi. Bunu sizin sevdiğimiz 1.7 ay aydınlatma ne kadar bir şey aydın ediyor. Şu güneş ve diğer üstü, bütün dünyayı bir anda aydınlatabiliyor. Şöyle. Fakat bu güneşin getirdiği bizler evvelde gün geliyor, allah Teala çok büyük ayet gerçekleştiriyor o saatte. Onun için yemin ediyor ama burada tabii tabi umumi manadır bu, hususi manaları var, hangi yetendir bu? Bu hususlara çok rivadet vermem ama Zilifce'nin ilk sabahı, yani geçen cumartesi sabahı olarak rivadet ediliyor. Ondan sonra harfet müdür o çok önemli bir sabahtır, hacıdan harfeta çıkıyor, onun olma ihtimaliyle bu ettiği rivayet. <gülüyor> Nehah sabah? yani kurban bayramı sabahı. اَفْتَرْ بَرِيَا عَنْدَ اللّٰهِ اَنْ نَحَرْ Allah katında günlerin en faziletisi bayram günüdür, kurban bayram günüdür. İşte onun sabahına geldi, bunlar önümüzde inşallah, Allah kavuştursun. Ondan sonra diğer rivayetler de var. Senetlik <gülüyor> sabahı, Muharrem Şerif'in birinci sabahı vs. Ancak, bizim içinde bulunduğumuz şu on günlerin sabahları hakkında en azından orada üç rivayet var, en az. Birinci sabahı, dokuzuncu ayımet sabahı, oncu bayram sabahı olur üç rivayetten e, bu on gece günlerin sabahlarına işaret ediyor. Bunlar çok önemli sabahlar, çok büyük günler değil Ondan sonra zaten yemin ettiğimler de anlatılıyor. 10 gecelerde yeni yeter. Bu 10 geceler çok önemli gecelerdir. Demek ki Allah onların onun için yemin ediyor. Hangi gecelerdir? Üç rivayet vardır. Bir rivayet Ramazan'ın son on gecesidir. Bir rivayet Muharrem'in ilk on gecesidir. Kuvvetli rivayet, kasarik olan ve meşhur olan, ve hacca müfessizlerin ittifakü üzerinde vakı olan rivayet, zemin zenit ilk 10 gecesi olduğuna dairdir. Çünkü birçok Kukhari vs. sayemizler teyit ediyor buna. Ve leyanet ve on gecelerde yemin eder. Memlaki yemin ediyor buna, burada çok büyük bir iş arayalımız. On gecelerde. Ve günlerde buna tabi Böyle Öyle bir kâedet. Leyle ve la hizfete. Lime ve vâze yezzek yana. Evelâde şükrûvâ. Cikretmek isteyene veya şükretmek isteyene Allah teziyi güldüğünü dinle halime yaptı. Gecede yapamadığın, yetiştiremediği, ibadeti gündüzde yapmak için. Bu çok önemlidir. Allah dostlarım bununla amel ederler. Efendimiz Hazretleri de bir kere ben rastladığım kadarıyla bir sabah tabişerimden sonra öyle buyurmuştu ki bak bu gece sanatide kurdum, her şeyde yaptım ama peşke kalkamadım buyurdu. Yani belki sene altmış yerdir içerisinde bir kere bu hukuku bu, bulatabilir ona yani. Onu ilan niye ediyor? Şundan ilan ediyor ki Gündükte gece mi kalifesini? Şimdi ben bu gece yapamadığım ibadetleri ne yapacağım? İşraktan sonra yapacağım. Nasıl? Nasıl geldi o zorlu? O 12 kere geldi. <gülüyor> 12 kere geldi kılacağım. İşkatten sonra. O sonra neler okuyordu onlardan? Çok uzun okur. Saatlerde kılarsa, saatlerde. O okuduklarımız da aynı sözü okuyacağım. Buyurdu. İsterseniz bakın. Çünkü o ailelerin yazdıkları kitaplarında kayboldu. Onlar kendini beğendirmek için demediler, ibadeti beğendirmek için konuşurlar ve bu veaneti imrat olsun. Sonra bir de şu hürmeti var buyurdu, şimdi ben ona iki saat aynı işi yaptıysam o ondan sonra diyecek ki bari vaktinde yapayım da makbule geçsin bu bana nasıl olsa bıraktırmayacak bunu, yüz yüz olsa yaptıracak diye düzeni keser. Bunlar kendisine karşı uygulanan siyasetlerdir. Hüzünme vaat mı olur, o hüzüncü ne yapar? Amelden üstün olur. Evliya Allah'tan beri de şeytan bir uyku verdi. Allah Teala sebep eder şeytanı. Unutulmaya sebep eder. Uyku, ağırlığına sebep eder. Vema'ni <gülüyor> şeytan Faya şeytan unutulduğunu kuruyor. Düşü Aleyhisselam. Demek ki, o dağda ne yaptı namazı? Ne yaptı namazı? Kaçıtırdı. Sonra o çok üzüldü, ağladı, ağladı, ağladı. Tabi işte kaza kaza der ama onlar da çok nerede var olduğu için ağır neydi? Erte geçi beni de çağırdı, tam tersi. Kim olur uyandım dedi İngiliz ne var keşke kalkayım. Ya dedi sen ben de keşke kaldırırsın. E günü öttükler ne oldun dedi? Bir üzüldüm daha çok şaba baldım. Bana kalk ki, yine ben çarayıcayım. Bu ne siyasetler varmış diye. O n için gündüz de gecenin kanepeş olduğundan Allah Teala on geceleri yemin etmekle beraber <gülüyor> de buna dahildir bu vadil. Çünkü hadiselerde de mamine yani yedi günler geçiyor. Şimdi bu on geceler içinde bulunduğumuz on geceler ve günlerin hakkında tabi yeni bir etikleme şey de bu vadil etler Bu kasanlar için on geceleri ne der? Veşşem-ivel-mezli, <gülüyor> çifte teki yemin ederim. Çift kimdir, tek kimdir? Burada çok görüş var. Belki de otuzarak ettiğin kavim var burada, kitaplarda. Ancak tabii menasikin çiftin teki var. Sabah merve çifttir, kâbe tektir, binanın üzeri beş çifttir, araba tektir, böyle. İbadetlerinin çiftin teki var, Efendim, namazlar çifttir, akşam tektir, bunun gibi. Ondan sonra ancak en kudretli <gülüyor> çift her, <şeye>. <gülüyor> her şeyi istiyorlar. Benim kudretli balap ne acerdi? Her şey çift ki. ve bir düşünürler anlarsanız ki bu kadar çifti yaratan tek ya Allah bir cennet bu. Her şey çift yarattığından görür bile tek şeyler çamur mu cevapla? İlla çift olduğunu yani. E, canlıların dışındaki, onların da tabi bir manevi hayatı vardır, diğer mahvudların, onlarda da çiftlik görülüyor. Mevlâti, şimdi çifte yemin ederim ne demek? Bütün yaratıklarına. Bütün yaratıklarına Allah yemin ediyor. Yani bizde de yemin ediyor? Bizde de çok güneller var. Melâf-i-siyumûd-i-mâcûr soru mu ne? Bu şey yemin ederim. Bu ne demekti? Yani bütün yaratıkları demek. Allah-u Teala. râidîm <gülüyor> Babaya ya yemiyeceğim, torunu ya yemiyeceğim buyur. Çünkü Allah'tan ayetleri var bize ve filan da ayetleri muvkin değil. Şüphesiz inananlar yerde ne ayetler var ve ben düşündüm sizin için de ne ayetler var? Emel e, atmışsın onu görmiyor musunuz? Yani bizim içimizdeki ayetler zaten hacet bir şey. Bu en çok doktorların Müslüman olması lazım en çok doktorlar masum oluyor. Halbuki. Onlar o kadar araştırıyorlar ki bedendeki evet bu damarları, ne diyorlar orada anatomik bilgilerine mi? Bu nasıl böyle bir şey? Burada ilgilenen insanın bir vakıfı olsa aklı başından gidecek. Yani İstanbul'u fabrika yapsanız, bütün İstanbul'u gülüceler haline soksanız ve şimdi de bir insanın vücudundaki üretimleri yaparak açsanız, kar verdini vesaire, temizlik, geciğer temizliği, böbrek faaliyetleri işte, Artık rostasını da atıp da, o beyin damarlan zaten o kadar kloca damarlar birbirine eklenmiş. Çıkarsan onları diyor, birbirine eklesen dünya etrafını kaç kere dolaşıyor. Bu şu kafanın içine sığındırılmış. Acayip bir şey yani. Resmiyle de gördüm burda. O öyle bir harita çıkıyor burada beyin. İşte bir de var, içerisinde ayetler var. yok. Evet, tamam. Ayarlamak doğru Allah'ın işleri ayarladı bizim işlerimiz ayarlı. Sizin için de çok ayetler olduğu için velhabim hepsi benim mahimdir. Ben de ayetlerime yemin ediyorum. Her şeyi ben yarattım yaratıklarına yemin edebilirim. Ama siz yemin edemezsiniz. Siz ancak bana yemin edebilirsiniz. Çiftte tek yemin ederim. Çift bütün yaratıklar tekte Allah zaten yemin ediyor ve neyin dairesi? Gece yani ekip vakit yani koi konanumuz bu ekip vakit o zaman da tabii her gelen bir ikileri son üste bir devreye giren bir de var. Şu takvime yani şu anlarda iki defa soracağım. Her gece bir olmaz. Bak burada uzan, bulunur. Şimdi e, diyelim. gecenin bunu kandırdığı bir zaman ne yapar? Kafede gelen bu kuş gelir. Olar tepkilerler verirler. Filmler fililer Eşkiler, kumarlar, ondan sonra bir de ikide oldu mu ne yaparlar? Yatarlar. O zaman kim kalkar? O zaman Allah dostları kalkar. Tehikide emeldir evet, diyoruz. Böylece, Gecenin karanlığın girdiği vakit, Tehikçi partisi her vakitine de yemin edelim. Peki, her bir idare gel. Faserun girdiğim gibi, akıl sahipleri için, bu yeminlerde değil, bir tesir var mıdır? Bir kuvvet var mıdır? Bu yeminlerde bir etki var mıdır? Aklı sahabiler demek, fikir, fikir engellemek demektir. Hacı Allah'ın mela'a, melektir. Allahü Teala akla çok işimler verdi, bize verdi akla. Bu bize verdi. aklı isimlerinden biri mesela Nuhiye'dir. Cemil Nuhay'dir. Ne demek ne diyeydi, engelleyici? Hicir nedir? Engelleyici. Elle. Yakıp diyor. Şu sesle şey yapıyor. Nerede? Boyanın olduğu yerde. Geriden Ya da ula karşına bakalım. Nasıl bu ona gelmeler. Eklenilecek şey Ama denersin, denersin. Gerisi de değişir. <gülüyor> öyle çok olur. <gülüyor> Adam boş geldiğini söylüyor. Sonra işte <gülüyor> şimdi ne diyor? Heraklima yardım et. Amma bunu neyle yapıyor? Bakın seni herak uçurumlardan delikleri elinden uzaklaştıranca cehennem. Yerden bakın bunu nasıl Nereden anlıyorsun onu? Karının zararını bilip bilmemesiyle anlıyorsun. Onun için bakın köydekiler bile çoğu geri değil. Çünkü diyoruz ki, sigara para sigara. <gülüyor> Oradan anlayınca ki ben biliyor. buna deli denmez. He, yoksa daha rahmet de öyle dedi. Bir kere gittim dedi, adamın dirisi, gelinin dirisi dedi bana ki sana bir soru soracağım, soru yemeğiyorsun. Ben de dedim, de gel, gelini bilin, yani son sayıda bilirim. Bilmesem de zarar var. <gülüyor> dedim ki sor, dedi ki bir kere güneş görüntüle daha görmeyen yer neresiydi? <gülüyor> şey de Allah aklıma geçirdi. Musa Aleyhisselam denizi açtı yılda denizin gibi. Bir kere güneş gördü, sonra deniz kapandı. Daha da gördü. Tamam bildiğin de. Ola <gülüyor> <gülüyor> deliğin diyebilir miyiz de şimdi? Aklın seni, kendi kendi keşiflerden uzaklaştıran derler. Risale-i şey Hüseyri'de. O zaman aklın adı nedir? Nuhiyedir. Aklın adı nedir? Hezirdir. Çünkü neden, aklın her yeri. Bakın ya sabahlar bakın en kendileri ne mana göre ya ateş var, ne yapma? Dokunma, alma, ne aşma, orta uçurum var, ne aşma, kökten ateşken atma, aklın bulunca, orta uçurumda e, mesela intihar edenlerin e, çoğu delirip de intihar ediyor çünkü aklın başındayken de o aklın onun ne var diye <gülüyor> engeller bir o işte. Onlar bunu neden yaptılar? bir şey yok intihar edenler oldu yani ki bazen de oluyordu. Cenazet-i Klaa, mesela diyen Hüsnüzan ile muhammed ederiz, aklı gitmiştir, cinnet geçirmesine hamlederiz. Cinnet geçirir, geçirir, geçir. şimdi de maldur olur mesela, yoksa normal akıl var. Ya Ecem de var bu gözünü attırır? Şimdi, Mevlâb-ı'nın <gülüyor> işte burada yemin etti, şimdi engelleyici aklı olan, engelleyici zarandan engelleyici. Şimdi sizin birinizde, aklı olan birinizde zarar etkilemezsin, kolay kolay. Her tek karına bakar, şimdi Mevlam diyor ki ben bu on gecelere yemin ediyorum, bu on günlere yemin ediyorum, bu kadar yeminler ediyorum. <gülüyor> Aklı olan engelleyici ne demek? Gafletten engelleyici demek bu arada. Yani şu mevsim çok kazançlı bir mevsimdir. Şu on geceler, on günler şimdi anlatacağım. Bu hangi zaman dilimidir? Şu var. Bu şartlar mesela bu Ramazan'ın son on diliminden üstün görenler var. Niye üstün görüldüğü deliği var. O da nedir? Çünkü Zilmice adlısında ne diyor? Mâ mide gâhî أَقْبَلَ بِينَ الْعَمَلْ Bu sayede de var, buraya kadar verin. 10 gününde daha faziletli, amel bakımında daha hiç hiçbir Ondan sıra. وَيْكَلَ عَمَلَ بِيَا Bu fiilinle bu günlerde yapılan amel, yukulardır. <tuhar> Sebabiyet zor, yeni kat Yedi yüz yapıyorsun? 700 alıyorsun. Şu dönemde. Türk Cumayağıma yedi yüz yazılıyor. Kire Ona kat katı kat Yani bu. Sıyan kuli yılını, Her gününün orucu, içeriye orucu değildir. Mesela bu tür teyze oruç tutmuş olsaydı, ona ne yazılıyor? Tam içeriye orucu duruyor. Sıralı. Bir riyalette, Veyinler hepsi kirliçide olayabilir. İmdiyen falan falan da karışabilir. Rivaatleri cem yapıyorum. Ondan sonra. Veyinler hemen etti ya. Yani bu amel etsene. Herhangi bir mutlak amel etmişseyle amel et ettiniz. Yani şimdi buraya ilim ve ilişkide geldiniz. İnşallah niyet ettiniz. İnşallah iyi niyetle geldiniz. Öyle hepimiz Allah'ın dağıtsa niyet ettik buraya geldikten. Yani hayran niyet ettik. Çünkü ilim ve gelmenin çok fazla faziletleri var. Çok sevaplar var. Yakında gördüm. Ermeni Güçlevi diye bir eser var, kıymetli bir alimdir ve yine de Halimcek. Büyük bir de velidir yani burada. Onun bir eseridir ve dünyadan alır, içerik tablarına Diyor ki, halki cemaat zikir meclisinde, ilim meclisinde toplanırsa Allah-u Teala bir beyaz bulut hak eder onların üzerinde. O beyaz bulut illa ki çıkıp çalışan için bulut alamayız. <gülüyor> o beyan bulut diyor, Allah kalp ettiği beyaz bulut, ne yapıyor? Yağmur Allah'ta ne olduğunu nereye götürebilir bu bulutsu diyor? Çiğnesin burada ne yaşadığınızdır? Online simüle gelmezseniz ben de gelmez. Nereye yani duvarlara bağlayacak abi mi o? Cemaatle ne oluyor bu iş? Cemaatsin şey. o mu çok de gelmez, ilim de çökmek, cemaatte oluyor mu değil? İle cemaatte karşılaşacaksın. Efendi Efendimiz aleyhisselam kendeki yerden çıkıp dediysen efendine birkaç arkadaş gelirler, o kadar ne çıkıyor? Derslerimizi birkaç kat yapıyoruz yani, çünkü millet meşgul etmeyince fazla fazla fazla ders yapıyoruz, bir türlü feyit Bir türlü feyit sonra, ak yazıya indik, İrfan toplantılar bir varken bir feyit geldi. O zaman dedi bak bu cemaatta gel geliyor bu feyit, yoksa çıkıp başlığında istediğinde de fikir ya. Bunu bulamazsın bu bu. Bu cemaatın mi? Başımızı çıkartmayalım rahmetten. Dayırılmayalım bu seferinden yani. Şimdi, bu cemaat'ın bereketiyle ne yapıyor? Beyaz bulut yağdırıyor. O beyaz bulut ne oluyor? Şimdi bir şey bak şimdi. İçini yağmur dolduruyor Nerede hidayeti takdir edilmiş bir topluluk varsa diyor, onların belgesine gönderiliyor, yağdırıyor, okulla hidayet diyor. <gülüyor> <gülüyor> bir de okusun hafta kadar birbirine Müslüman olmuş. Kim bilir hangi sohbet meclisinde kalkan bulut gitti oraya? <gülüyor> Onun için sohbet meclisleri, bu ilim meclisleri, bunlar yani Rasulullah sallallahu aleyhi çok geç şiddettiği meclislerdi. <gülüyor> Esas zikir meclisleri ne vardı? Esas zikir meclisleri. Çünkü senin elinde tezidi alsan da, aklın sağda solda olsa, kablet içinde olsan ona zikir denmez. Çünkü zikir kalbi zikir bu demek. Ama burada gerçek zikir olur mu ne dinliyorsun, aklın kalbi de başka yere düşünemiyor. Çünkü onu düşünse burayı anlamaz, aklın gökler buraya yöneliyor. Yani konuşulana anlama, konuşulanda zikir değil. Hayat hadistir o zaman hakiki zikir, İlim de işledilir. Hatice Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yaptı? Meside girdi, bir harika kurmuşlar, kral pilavette bulunuyorlar. Ondan sonra bir harika da şiir yapıyorlar, bir harika da ilmi mücagele yapıyorlar. Ayet-i ayet okunuyor, dini yiyor. Vakti hepsi gayet üzerindedir ama ben tebbi için, talim için, İslam'ı öğretmek için diye ilim mücagele yapılanların yanına oturdu. Yani tercih konulursa Rasulullah'ın tercihi sallallahu aleyhi ve sellem Efendim, nereden yaradık? İlim meclisinden yaradık. 10. Bu meclislerin faziletleri çok. Şimdi bu ameliyye burada işleme fesudetiyle ne yapmış oluyorsunuz? Yani Allah öyle nasip etti ki, bu 10. nere nasip etti bu sohbeti? Bu senede bir kere var. E biz de bu 30-40 senede bir kere geldi sohbeti için. Ama bugünlere dek getirdi inşallah kazandıracak bize. Yani bir amen, yani bu meclis burada ve da şu elemenin de var, bir sene yaparlar, bu gün içindekiler farklıdır. Bu bir sene şey yeterdir. Yani bir sene sıralı soğukatla yazılır. Sıralı soğukatla yazılır. Rekliyam'ı küllü leyle yetinmina, yahedil leyle yeteri ya. kadir. Her gecenin kıyamı kadir gecesine denk. Bu relikkat. Her geceyi fiyat edemek her gece, on gece de bir gece değil, girdi değil. gün gece öyleydi, evvelsi gece öyleydi, şimdi ya bu gece de öyle olacak. Her geceyi Kadir gecesine dektir. Onun için İmdilecek, Rayyullahi'la Daim'l-Maharif'te diyor ki, bu hadise göre diyor, Ramazan'ın son on gecesinde üskül oluyor, zilikçenin ilk olur? neden? Ramazan'ın son 10'unu yapan Kadir gecesidir o da 10 gecede kesin olmamakla beraber kuvvetleri var 10 gecede bir gecedir. Yani bir gecenin yüzünden 10 gece değerlendi. Ama bu 10 gecede ne var? Bu 10 gecede her gece bayağı var. Onun için Ramazanda bir gecenin kuvveti bunu 10 defa var. Bu ondan daha artar, son daha artar olur diyor. Ondan sonra Kadir gecesine denk girdiği de şu mana var. Düşünürseydik. Kadir gecesi kesin değildir. Ramazan serinde olduğu da kesin değildir. Kuvvetli görüşler Ramazan'da olmasına çok kuvvet var ama bu e, Halil Bey görür. O diyorlar, Ramazan'da olduğu kesin değildir. Senenin gecelerinden her bir gecede gezebilirdir. Onun için de diyor bir adam dese ki, Kadir gecesi bende boş ol. Karşı ne zaman boş olur? 27. gece boş olur. O sözü söyledikten tam bir sene geçtiği vakit. Tam katir gecesi bitmiş olur, yani bir senede kesin geçmiş olur, o zaman talar bağırık olur diyor. Bu bir fıkır meselesidir. Buradan ne amaç oluyor? Her gece katir gecesi olabiliyor. O bizi şeyle alakadar etmiyor. Neden? Çünkü bu gecelerin her gece katir gecesi olduğu hadislerimde sabittir. Dev olduğu sabittir. Madem bu böyle dedi, tutabilirim ben. Madem, ama deneyin, denesinler. Madem bu gecelerin her biri Kadir Gecesi'ne denk olduğu bildirilmiyor, bunu eder bir gece 83 sene 4 ay, Tam hayırlı Kadir Gecesi. Ondan çarparsan bunu ne hesap çıkıyor? İşte euro hesabı olsa hemen yapardın bunu. <gülüyor> bu hesaplar daha mühim. Çünkü sen sevap için affet etmeyeceksin ama, Madem bir cevap var dedi bunu da bilmek imandandır. Neden imandandır? Çünkü dünya meselesinde çok ince gidiyorsun ya. Ama dünya hesabını da koyup her bir adam olsan, yadırmam. Ama dünya size geldiği zaman o kadar ince hesap yapıyorsun ki. Efendim, ben bile şimdi biraz maddi boşlar boşlar olursa kontrolü telefona dövdüm mesela. <gülüyor> e şimdi kontrolü hesap yapıyorum şimdi, kontrolü olacak dedin işte şundan bir e git, konuşuyorsan 500 yüz tedava geliyormuş. Bilmem ne, bilmem ne. Yatak lazım bu hesapları. tabii, geneliyete bir yok. Ama bu hesapları yapmak dünyaya imandandır. Bu bir zararlı bir şey değil. Dünyaya iman ediyoruz. Çünkü dünya var. Kar var, zarar var. Buna inanılacak. Ama afret hesaplarını yapmak da afrete imandandır. Ama sen gün evliye da o hep başka dediğin bir arabayı. Cennet için ibadet ediyorsam cennete sokma beni. Cehennemden korkuma ibadet ediyorsam cehennemden çıkarma beni. İşte bana seni gerek seni Yunus gibi. Bu yüksek bakanlık, ben bu duayı bir kere daha yapamam. Takip yolu ile bile yapmaya cesaret ediyorsam. Niye yapıtarsak? <gülüyor> diyecek bana ki sen istemedin ki cennet, ben burada bir şey yaptım, kal orta da buraya. <gülüyor> Ama yani böyle bir şey de arası, bir yok. Cennet ile cehennem arasında orta burak yok. İler bir yere Ama... Yani bu dua yaparken, dile gel da cennete ne fayda O zaman bu dua yapmanın eğilimi. Şimdi biz ne duada de hocam. Allah aziz yapacak. <gülüyor> Cennet cehennemden istediğince korkuda yapılıyor ya. Hadi ki bu şey ne oğlum bunun. Bana ne bunların minna Ben bu cennetten belana. Bana cehennem deden veya cehennemden korktuğu için ibadet edenden daha zahir kim olabilir? Ben cehennemi cehennem yaratma Yine de korkuluk edilmeye, ibadet olmaya layık değil miyim? Bu tehlikeli bir şey. Hem bunu çok güzel durur. Şu artikelimi okundu, değişik mana verildi. Esker günler, yine sen kâfi etti. Ecaz ama az kalsın onu gizleyecektim. Yani demeyecektim ki kıyamet şu zamanı yani var yakındır. Ahiret var, cennet gelmek demeyecektim. Az kalsın gizleyecektim. Niye? Kullarım oradan korkusuna ibadet etmesin. Beni seven, beni sevdiği için kulu besin. Fakat bu da işime gelmedi. Niye işime gelmedi? Bir deklemciler olmazsa, bir korkular olmazsa da hiç çok az kişi bana beni için kulu eder, çoğu kaybeder. Onu da istemedim ben ne onun için bildirdim size, cennet var, cennet var. Mevla'nın onun için bildirdim bize. Burada da tabi teşvikler var, hadis-i şeriflerde, fazal-i çok teşvikler var. Bunlar nedendir? Yani bir menfaat bence diyor, kâti-i ibadete kolaylık olsun, kuvvet olsun ama cennet korkusu daha büyük zor. Çünkü cennet şöyle mesela, Adama diyorsun şu cikli yaparsan 5 köşk var, e yapmasam da diyor 50 iyi falan bir şey var, amelde dedim. Yani yeter diyor. Ama da bir adama dersen şunu yaparsan ateş var ona pek gözün kesmiyor. Ha, i̇manı olan için konuşuyor. Mesela uykunun çok kaldığı zamanı sabahın alanı vakti de geceler kısa olsa acayip kaldığı zaman. Sen de geç yaptıysa ağır uykuda. Yani adama nereler kalk desen hiç de aklım adamı kaldı. Çekeceksiniz olaya kalkan. Ben daha da diye. Bir arkadaşını kaldırıyordun mu işte. Kalk kum kum yani, kalk deme kum. O da kalktı diyor, kum yat işte. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani, asıl idrak sökmez işte. İsrail <gülüyor> Efendi'yi rahattı, çok hoş onları <gülüyor> kaldırıyor ama kendi gün mağdurda şükür var. Bazı gerek bir ay, iki üç çağır durtuğu bir saat, iki saat, böyle kaldırıyorum onu, insana ben de diyor, doğrudur dediğim gibi, o diğer ben bin lira çok büyük para var 100 bin lira versen bırakır mısın beni? <gülüyor> e ben seni bırakmam, milyonlar versen bırakmam, kaç teslim kuracaksın, böyle de hafifelerim var. Şimdi, çok acayip bir şeydir bu, uyku işi. Adama gel, sen sen, gel. Arkadaşlar kaç zamanda, ne olacak? Şöyle bir var, şöyle unu var, şöyle unu var, say, say, say. Adam dedi ya peşin mi var tek şimdi, kalsın yani fazla adam babanın için yok. <gülüyor> bu yapabilir ama desen ki yangın var, <gülüyor> bu kaçar. <gülüyor> ama hakikaten gelirse, hakikaten tembelse o başka. O tembeliler hastanesi kurdular, tadişan zamanı, padişan zamanı. Herkes tembelildir gidiyorlar, yatıyor şey. Bazı böyle tembeler var. Yakın yadak bir yadak oldu. bunda onlar ondan karşı yadak bir hiç bir yok. Karşı nasıl geçerim diye bir sene kadar düşünceli. Ondan sonra yastığı attı. Yada yok galip artık belki bir sene iki senede geçti. Yak böyle deniz amalı kuşa benzer. Dün neredeydi? <gülüyor> Ak 9000 sahte kembel olabiliyor. Kembeli numarası yapabilir. Ama şimdi padişah adayları diyor ki herkes kembelde kaldı oldu. Hazine etmeyecek ya, bunlara yemek vermekten. E, yemekten de ben değil, yemekten de diyor. O zaman dediler ki, bir yandı çıkardım dedi, temelhaneyi yatır. <gülüyor> ne olacak? Ateş yaklaştığı zaman da ip kaçmıyorsa, ölümüne yaklaşıkta kaçmayan hakiki tembeldi, onu kurtarır. <gülüyor> ben bunları sadece <zaten> besleyeceğim. <gülüyor> i̇şte durum bu. Yani ateşe dayanamaz. Ne tembel dayanır, ne deli dayanır, hiç kimse dayanmam. Ancak, Bak ki sen derleyeceğim ben yani biz onu yok. O belki şimdi cennet müjdelerindense cehennem korkularında daha tespit var. Ne Devronda tespit var. Adam cehabu gölden çıkarabilir ama katesin göze alamaz. Onun için Allah Teala bütün Kur'an ayetlerinde, sonradan da hadis bütün şeriflerinde bu usule riayet eder. Kesin zendir nefesini keser, hemen peşine gelir müjde ahire gelir. Müjde ahiretleri gelir peşine hemen azap ahire gelir. Böylece Allah Teala korkuyla ümit arasında kendini sağlayan nafer eder. Ah, Müminin korkusuyla ümiti sarkılsa denk eder. İdana bağır gelse sakak olur. Korkma ağır gelse ümitsizlik olur. İnsan kafir olur. Ben haklı olma, ben kendini kesin dese kafir olur. Önce yandan ümit ağır gelse, Emniyet de olur, yani ben garanti cennetliyim, <gülüyor> dersin bir kâbursun. Onun için iki dengâbursun ortayı muhafaza etmek lazım. Şimdi Mevla yeni etti ki, gafletten engelleyen haklı kimin var ise, ona bu yeminlerde hisse var. Onun için gaflet Bu gezelerin her biri Kadir gecesine denkdir. Bu ne demektir? Kadir gecesi Ramazan'da mı, dışından mı, on gecede mi, teklidirde mi, hangi gecede? Bu şekerler kadar ediyoruz Ramazan'da. Niye Ramazan'da ediyoruz? Ramazan'da devamlı alametlerden bakıyoruz. <gülüyor> Mesela hadislere bakıyoruz. Ramazan isadesi yazmışız. Onda çok saçlar almışız. 1. E, geceye rivayet varmış. 17. gece rivayet varmış. 14 uzmanlar var. var. Tek geceler, çift gecede 24 bise var. Haberdi, haberdi, haberdi. Bunlar hep yazmışız. O zaman ne yapıyoruz? Hangi gecede hadis varsa rivayet, o gecede dikkat etmek lazımdır diyoruz. 27'i geçer, 50'i gece. <gülüyor> Bunun bazı alametleri de oldu. İşte selametler, işte köpek alamaz. Yok efendim, Deniz'in suyu taplandır. İşte fırtınağı olmaz, bir şey olmaz. Bu sene 27'li geçer. Kastıma vurdu. Fırtına, evet, bütün millet. Yemine telefon ediyoruz. Ya bu gece olur mu acaba? O de dedi ki, düzgar olmaz, yıkılıyor buralar. <gülüyor> e şimdi mesela böyle alametlerle bayağı kaçtık bu sene. Yani buldu durdurulmadık, bu da belli değil. Mevzat'a gittik, Rasul ile beraber onu, kadir hani gecesi çağırdı onun şeye, e, bizim okuduğumuz Tavva, çiziciler göre, ibadete ister dedi, gelin misiniz falan dedi. O da dedi oh oh çoktan geçti, kadir gecdetleri. Yani sustuk kaldık. E şimdi adamın keşke artık sağlığına bir şey gösterdiyse, biz 27'i beklerken o çoktan geçmiş. Bu böyle olur. Ama şimdi bize alakadar yapmıyor, neden yapmıyor? 10 geceler verdi mi? Çoğu geceler belli. Bunda iftihah var mı? Yok. Bir rivayet ki o zivince diyesin kader, ayı bu zivince var mı? Yok. O zaman bu gecelerinde kader gecelerinde terk olduğu halde hadis var mı? Var. Haksine de bir hadis yok. O halde biz bu geceleri kader geceleri bilerek amel edersek garantili iş yapmış oluruz. İşte Allah-u Teala Ramazan'dakini dedi. Herkes ona yöneliyor ya, herkeste kazanamayacak. Ama bunu ne yaptı açık etti açık etti ama şimdi de herkese kadar <gülüyor> Yok ne kolay. Açık şimdi bu cevazı olabilir? Bu Müslüman, millete, Ramazan'da, kadim illete gelen sayıda adam şu anda biliyor mu ki bedekesini, cengizini bilmiyor. Çünkü Mevla her pez ile kazandırmak istemiyor. yok. Her defa hak etmiyor kazanmayı. Ama sizin gibi sohbete devam eden insanlar meraklı demek ki. Bu meraklısını Allah-u Teala bunları duyurur. Bir sebep yana Şimdi orucu vizelerin orucuna denktir, ctesi-kadir vizesine denktir ve amellerin Allah'ın ileride fıdaldir. Allah, Allah Teala şu günlerde yapılan ameli sevdiği kadar hiçbir gündeki ameli sevmiyor. Şu günde yapılan bir amele verdiğim kebabı hiçbir günde hiçbir amele vermiyor. Bu sahiptir. O zaman sordular, dediler ki Ya Rasulullah velem fihaci sevilillah. Peki Allah yolunda cihattan da mı düştündü? Yani ne demek? Allah yolunda bir adam cihatta gise. Başka günlerde. Bir de bu günlerde otursaymışsa bu günler ibadet günlerinde feyni, umniyya, mütehidi ve <gülüyor> tekli ve dikey Buyurun. Ya <Sessizlik> ya hay Allah. Hakkı evet, Allah. Tekrir bulleridir. Efendim buyurun. Allahu ekber Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Gel bu benim mühendisim. Tekrirle tekrar çok olur. İşte tamam. O da iki cümlelerini size anlatacağım bazı ikilerini yazmış ekte. O anda şöyle. Bugünle Zikir günleridir. Allah-u Teala buna ayırdı. Başka günlerde adam cihada çıksa, biri de bu günlerde bu zikirleri Hangi Hangisi üzüldürdür yok, bu günlerde bu zikri yapan üzüldür. Ancak Resulullah A.S. İlla racülü tavrıde bin eskiyi ve nâni felende hocam'ın değerli birşey bir adamın üstesinden kılıyorum ki, canını çıkarttı Allah-u Teala yola, malını da aldı gözünde Allah-u Bazısı tabi canını verir ki şey götürür ve kalası olmadığı için ak tebe de alamaz, pek bir veya bir zenginde bine kalır. Bu da Burada hem malını ortaya koyacak, hem canını ortaya koyacak ama şehit olma benzerdi. ki gider istediği kadar yara alsa yine de Halim imdilerin ne oldu şehit olamadı. Yani yakak şehidi oldu, haç şehidi Olamaz Ama ne koruduğu var dediğinde vücudumun her yeri yanalıdır. Vücudumda ok girmedik, muzgak girmedik, kılıç girmedik, bir yer yok. Ama diyor yine de ölemedin diyor. Şimdi koca kocakarlar gibi yatakta örüyorum diye düşünüyoruz. Korkakların gözüne olup bu girme diyor. Yani harmadama öldürme, niye korudu o zaman? Ölsem de ölürdüm buyuruyor. Şimdi, Allah yola çıkarsın ama hem de elli kere de çıkarsın hazine dedik gibi. Hep bana değerini de alabilirsin. Ama ölmek eline değil. O zaman ne oluyor? Canı ile çıkacak? Yetmez! Hiçbir şeyi geri döndüremeyecek. Ne demek? Adı bozulacak, devesi kesilecek Allah yolunda. Yani müşrikler tarafından beyan işte o yolda feda olacak. Kendi canı da Allah yolunda feda olacak. Yani olacak Hiçbir şey geriye ailesine, eline dönmeyecek. Bir de bu adam, Zilimce'nin on gecesinde, on gününde ibadet zikreden de müşkün olabilir. Başka süsün olur mu? E İşit'i size soruyor, böyle bir imkanınız, zikredin var mı? Nerede bile böyle bir cihaz sahası yok. Gitsem bile, malınla canlınla, sen orada malını canını bırakıp da şehit olma diye bir hak hakkın elinde bir yetkin yok. Değil mi? Ruslarla Afrika e, Savaşı'nda e, gittiler, Emine Hoca bile gitti kaç erkepede. Efendim Ruslara karşı abkandı Müslümanların mücadelede katılan mı olur? Adam ölmeye gelincey ki, evet. katil geldi sahaya hala yaşıyor, yüz yaşına geldi o geçer. Yani demek ki buradaki müjde acayip bir şey. Şu anda bizim malımızda, canımızda cihatliyet geri dönmenin imkânı da yok bizde. Ama bu on günde bize bahsedilen mükafatlar, böyle evet. poziteler var ki bunu bir yerde elde edebiliriz. Bu da sayılı günlerdir eyyâb-ı mâgüldet diyor, Ramazan içiyor, 30 güne sayılı günler buyuruyor Allah. Kurbanla ilgili bir fıkır meselesi okuması sabaha kadar ibadetler nasıl aldır yani, fıkır Çünkü kurban keseceksin ya, yani. O uçunda bilgin olsa, fıkır bilgi çok iyi olur. Burada kurbanda güzel dualar var, kurban kestikten sonra iki rekat namazı var, duaları var, en azırkılar, dua namazı, meselesi, etler var, etepler var, var, yani. Bunlarla okuyor, esas mesele Ama zikirleri de bunu sona koyduk, birkaç sene hemen, daha da bir kitap yeni çıkarmadı zil-i çağrımda, sultan belediyor. 172. sayede kurbanizan senin. 172, 120. Yani, bu birincide ki. Ya İlahi Allah mütevelli seni ge, devrim kolunu Allah müminliğe bit diye Yani bu numunu güzel olarak lazım benden yedi yar etmemek lazım. Yani orada yoksa bu İlahimiz onu katmamak lazım. Bir bir yoksa mesela. Yani, öbüründe başını geliyor. Ne demesi öyle yapacaksın. Çünkü, şimdi seferde namaz kaç reka? Şimdi Aziz Fahin'in pireketa indirmiş. Aziz Fahin'in diyor ki, madem bir salça durumu sabahında ikili olduğu bir bile Böyle adamlar var. Aziz Fahin'in sakalı da var diye zannetmeyin değil bir ehl-i sünnet adandır he? Böyle sakalı ama kalı altanmayın. Evvela iki kadına bak, ehl-i değil mi? Eylül sünneti ise uzak olun hiç denemeyin. Açık oturumda mı çıktı, şurada mı çıktı, Burada mı çıktı? E bir bakıyım ne diyor? Sen o neye benzer, şu seyir bir deneyin bakayım, ölüyor muyuma benzer. <gülüyor> hiç denemezsin, <gülüyor> de kolay kolay denemezsin. Kesinlikle denemeyin. Bir köylü beden gidemeyin. Fidat yerine hiç boş davranmayın. Allah namazı için. <gülüyor> evet. Şimdi, <gülüyor> <gülüyor> iki vekattır, Dedim babaanne, Allah'a rahmet eylesin, küçük Türk Gidiyoruz köye, ben de redim oğla döktürüyor. Dedim ya baba, ikiye indi, içime dedi. <gülüyor> Ama şimdi din böyle içime sinmiyor, ne olur mu? Olmaz. Yani Halep'e göre bu mevmurdur. İki kılmaz mesela. Sen orada şimdi ne var ya? İkiyle balta kılayım desem olur mu? Olmaz. Sabah namazında ikilik yaptık. Bir kusam, üç kusam olmaz, bir kusam hiç olmaz. Bunlar anahtarın işleri gibi. Tek amellerde ona riad etmek lazım. Gelilen gelindiği yerde. Gelindiği yere varıldı. Ne yapıyor? Cariyatta bahçeye okuyor. ne yapıyor? ne olur? Cariyada olur. Etkiyi yaptı ne ne diye? Yani çok amel falan diyor. Bu da gibi. Bu birinci zikir. Evet, bak terbiye daha çünkü bu günlerde ne güzel ediliyor Adi Şerif? Kendil, kendil. Bak o, bu zikirleri yapar. İkinci de buyuruyor. Şimdi bunun cevabını değil de, siz sevabını dinlemezseniz yormuşsunuz. Sevabını diyerek öbürüne geçelim. Kendiler ve bu zikri yüz kere yapılacak. Yüz kere biraz sürüyor ha. Bu zikri yüz kere yapanın efendim, fazileti nedir? Aleyhisselam da bunun diye, ki, bu zikri yüz kere yapandan daha üstün bir amel o gün Allah'ın huzuruna kimse çıkaramaz. Kimse? Bu mukare hadisiyle tezketlidir. Çünkü aynı bu rivayet mukare'de vardır. Yüz kere bunu okuyan daha üstün amel ancak onun kadar okuyan veya daha fazla okuyan. Yani bu öyle bir amel ki, bir adam Arifat'ta vakfede olsa, 100 kere bu zikri okumasa, ödürü 21 de olsa, 100 kere bu zikri okusa, Allah katında onun ameli daha etlermiş. Çünkü hazret bu Fuhalide de var. Ondan etlermiş amel, kimse yükseltemez Mevla'nın himanına. Hazret-i Fuhalide de muhamet-i Fuhalide bunu amel ederdi, efendi amel ederdi. İsa Efendi'nde de duymuşum. Sabah iştah diyor, hemen kenara çekildi. Ben de böyle bir böyle otururdu çevirden, eğilirdi, eğilirdi, yoldurdu. Yüz kere bu diyor, her iştah kararı. Çok önemli şey. Alim adamlar Nereden yani. Nerede en kuvvetliği şey var, bu yapar. Şey yapacaksın, çok kazanacaksın. İyi de olmaz. Çok zikta olmaz? O zaman, bu anneye işleyen bu zikti kere yapandan daha fazla bir kol, bir amel Allah'ın ilginde yazdıramaz. Bu çok büyük bir şey. Bak şimdine kadar veliler var. Değil mi? Dünyada kadar erriya var. Üçler var, yedler var, evdel er var, evdel er var, er var, var var var. Mesela. E senin bunlarla aşıkatman kolay biridir. Bütün değil. Ama sana bir kolaylık. Bu dikti yaparsan en üstün amel yazdırırsın. Onlar da yaparsan onlar da yazdırır. O halde yapar. Ama şimdi işte bunu insan büyük de kaçırılabilir. Hele bu 10 günde. Bu her gün var. Ama o Peki. İkinci zikir nedir? اَشْهَدُ اَلَّا يَا اِلَّا اِلَّا اُحْدَهُ لَا شَيْنِكَ لَا اِلٰهَا اَنْ اَاحِدًا سَمَدًا لَمَتْ تَقْحِيدًا Bu Çok önemli fikirdir bu. Allah-u Teala'nın birliğine manaları yapmışız. Türkçesini de manak anlayarak bu Allah-u Teala eşeditmedi, çocuk edinmedi. Evet, Münevze'nin iyiliği beyan eden bir kelime şahadettir. Bunda ne sevap var? İnşaat <gülüyor> selam bunu bunda iki fazilet. Allah'u Teala bunu yüz kere okuyanın, okuyana bir milyon hasene yazar. Bir milyon hasene demek? <gülüyor> sevap. Dünyada her şey niye bağlı? Külüçeyi, etevekörüle, mandri demiş O her şey mandriğe bağlı. Argürette her şey bağlı? Hasene haseden var, kerefe giriyorsun, buluyorsun, eğer tek gelirse günahınla sevabın, girebilirsin. Ne oluyor? Beklemeye alınıyorsun. فَمَنْتَقُرْهِ <gülüyor> فَوَاجِينُوا Bir en azından fazla olacak ki ağır gelsin. gelenlere şöyle ayırıyoruz ki o selah vade ediyor Allah'ım. Biz için kerezen acını dolaşırız. Makser'i kaçtırırsın, ananı boğulsun, babanı boğulsun. Akraba kimse de vermez, yine kardeşinden boğulsun. Efendim Hazretleri çok anlatır bunu. Yine de ahiret kardeşim verebilir. Bu vesileye, bir hasenlerine kadar lazım, öldüğün zaman anlarsın. Şimdi bu okuyan ne var? 1 milyon hasen. 1 milyon seyiyeti günah şevinin ve cennette 10 bin derecesi yükseltirir. 10.000 dereceli değerlendir. Velelâkılık hep koruncağılık korunca, ya, hep koruncağılıklığıyla Bak dünyada sizin gülpeleriniz var, terbihleriniz var, püriteleriniz var. Ne yaparsınız? Büyük olarak çıkmak istiyorsunuz. Ama Mevla'nın yudur, ey Allah'ın ablası Ahiretin dereceleri çok daha büyüktür. Dünyada bir derece bir basama katlayın diye. Değil mi? Biz de barbuda mesela işte şey olacak, on iki de kaldı da olur, işte on beş eşik atsak maaşımız, emekliliğimiz fazla olur. Hesaplara başlayalım. Hiç beklemekte olmadan göreceğiz. Ama o yüce bir geleceği atsalar 100 milyon ekler maaşı, mesela. Bunları hesap ediyoruz. <gülüyor> Çünkü memleketimde kalmıyor, böylecek kadar mı ince? Gözlema ayı bulamıyor, kalbinden sahip olamaz. Gördük bir şey görür, kalp oraya gider, huzur bozulur, cevap bozulur. Bu cevaplar çok duramaz. Huzur da şarttır. Ha, ya sonra beter metiller mi huzur? Huzursuzluşunuz hiçbir namaz tamam olmaz, hiçbir gider de tamam olmaz. Mana düşünmek lazım memleketim. Dinliyim ki eli geldi, söylediği zamanı. Ben benzeri dedeni de, de, de, meclis arkadaşıyım. Sırına ermek lazımdır. Eğer öyle olmazsa şimdi ne yapıyorsun? Tek bir de saygı doldurayım diye iş yapıyorsun. Saygı doldurayım diye iş olmaz. Ondan sonra sağ bakıyorsun, sola bakıyorsun. Ondan sonra konuşuyorsun. Arada konuşursan bu hava bozulur. Çünkü Kur'an okurken, zikrederken git de arada konuşulmaz. İmam Baza'nın ihyat alınmak ve de. Her kim Kur'an okursa, zikretse, arada da bir lak peda konuşsa sahiyle soya, Mevla'yı vurup ilahe men tezlebi, ilahe kaybetmeyin. Sen kime gönderiyorsun? Ben de dinçili mi koltuğumda ona görüyorsun? Allah'ım. Yani bu çok ahir bir şey. Hem gün Allah'ın huzurunda derken rezil oluyoruz. Kur'an okuyalım derken rezil oluyoruz. Yani hemen sayfanın ortasında, daha sayfa bir nedeni, yani hep ya suret bitecek, ya ben gibi çok uzun uçurdaysem bir sayfa gider, bir sada bella razım gelir, veya bir zaruret var mıdır bize o tespit edilir, bir zaruret yoksa bu huzurlu konuşulmaz. Ama sen nevla'yı bul? Ya Allah! Bir adam şimdi şey şurada benim karşımda konuşuyor benden ben de ona orada bir şey gel gel anda da yanındaki ne dönsek ben diyorum ki Allah Allah saygısız diyorum. Ben saygısız buluyorum o bu adamı ben gibi. <gülüyor> Ve ya Allah ile konuşurken ne ayıp şey diye mi? Merya konuşmayı bırakıp taktırıyorsun yanındaki kulağı. Merya'yı bakıyorsun sen nasıl yapıyorsun? Sen beni bıraktın kime döndün ya? Bunlar, hafiflerinde bu, çok lezzetlikler çıkabilir. Bu zikirleri... Nafiye ve teşvik etmekten öte huzura inşallah hepimizi davet ediyoruz. Huzur üzeri yapmayalım. Böyle işaretler yapmayalım. Konuşmuyor da güya. Böyle bir çift. Allah sana. Kalbiyi aç diyorum. Allah Telefon çalıyor. Duymuyor musun? Sen bozdun işini şimdi. Kaç Bak size söyleyeyim. Böyle zamanlarda huzur bozmamak için bu zikirler tutuyor veya bir saat olabilir ya. Haberi mi okumuştuk haberde ama siz de okumayın. Sizin de hızlı okumak da, kelimeyi de med lazım, çekmek okursanız, onda da Allah'ın altında eksevi şevaklar, huzur. Kâni teklifleri okumak lazım. Ben Allah ya اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَمَذْ لَهَا Kim kelimeyi gelip de eder, fehmidine rahat eder demektir. O la'yı çekmekte çok fayda var. ya. La, o lavdan ne? şeyler. Bu vakteler. ilahe illallah. ne diyorsun le ilahe diye? <gülüyor> yani mana vesaire şirk. Çok fena bir yani. Le ilahe. aç aç. Ağzına bir, bir şey la. yapma. La ilahe gözleredir. İlahe yapma. İlla Allah yapma. İlla Allah O bir elinden fazla olmalı diye bırakırsan öyle vermedin ya Ahmet efendi, desem bana Ahmet efendi. Öyle Allah'ın ismini doğrultmazsa illallah, la ilahe illallah en azından bu açık. Mütebrik şifri de çok önemlidir. Bir kelime-i adamın dört bin tane büyük günahını kırar geçirdik. Kendinde büyük günah kalmasa diyor, akrabası, ana babası, komşularının günahlarını da kırar geçirir. Bu hadis-i şerif pek sağlam kitabından. Önemli ki şey Peygamber gazetedir ya. De. Onun için, kelime-i tevhid bu anlattığım dolu, bak burada en azından 300 tane kelimet tevhid var. Şahedet tevhid aynı şeye gelir. 300 bu zikirlerde. azı üstür. Yani salavat'ta da çok yakın Cuma gecesi Cuma günü bulunuyor, kitaplarda ne diyor? Çoğun en azından 300, 300. yaparsan çok emrini yene getirir. Eski o beyinle hadiste kendini çok yapan bu günlerde zaten Naksî tarikatında ders yapan olan beş bin kendileri okuduğu için tarikat bütün hayırları cami eder, Bütün zikirleri okumamıştır. Ama böyle özel günlerde ben Hazretleri özel zikirler varsa onları yapardı. Tıp tespit buyururdu, Arapat'ta bile kitap açtırıldı, İlan yapalım, yüzer tane, yüzer tane okuzurdu bu zikirleri. Onun için amel edelim. Beşikli zikir, o bir duadır. Bu yüce etki. 10 defa siz ettik tekrar ederiz olsununuz. Allah meleğe her hangi bir nimet kabul. Gayrı men Ya Rabbi, sana hamd olsun ama senin dihandin gibi hamd olsun. Bizim hamdimiz sana yakışmaz. Bizim hamdimizden daha hayırlısı <gülüyor> de, sana olsun. Nasıl dedik? Allah meleğe salatınla şükür. Ve mahya ile memati. Ve lekle vakti salat. Namazın sana hastır. Orucum sana ait. Hac'i ibadetin sana ait. Kurbanım sana ait. Hayatım sana ait. İşe herhalde. Bu beş gecenin edin, üçün beş peşe geliyor. Ferah gecesi geçti, Ramazan bayram gecesi geçti. Şimdi üç gece geliyor. Önümüzde. Bakın hesabınıza takvimle, sekiz yazdığı zaman bundan bir evvelki getir, yediyi sekize bağlayan gecesi. Terbiye gecesi. Bu çok önemli bir gece. Hazretiğimiz gecesi. İbrahim Aşağı mülal gördü, oğlunu kurban edeceğini. Düşünceye daldı. Bunu Buraya şeytandan mıdır? Rahmandan bunu terbiye düşünmektir. Düşündüğü için o gece geçtiği gün on işte o kaldı. Ondan sonra araba gecesi ikinci gece tekrar aynı rüyayı gördü. O anlama manata geliyor. Anladı ki o rüyah rahmandandır. Ben ya bana şey kader bana bu kadar musallat etme. Hiç musallat etme yazdığında da birinci gelip şüphe Anladı ki kurban edilecek oğul araba oldu. Ondan sonra gece de ne kurban bayramı Boğazlama gecesi, orada da işte İsmail aleyhisselam'ı hazır ettirdi ve herkese e, gün, 10. gün minaya çıkarttı, kurban etmek üzere. Yolda, karşısında şeytanlar çıktı, işte şimdi hacıların taşladığı yerlerde. Onlar orada gözüktü, o, yolundan çevirmek çalıştıysa da onu taşladı, rehmetti ve dinlemedi. Onun için de hacılar orada Boğaz ihleyi yapıyorlar. Ve şeytan orada, o günlerde bulunuyor ve acı çekiyor. Böyle inanmak bilmek lazımdır, yoksa şeytan nerede diye aramamak lazım. Orada şeytan duruyor. O günlerde bağlıdır. Çok hızlı oluyor ona. Allah mavazı orada şeytan yok deyip de, efendim de saçı taşa kondurduk döndük dese kafir oldu. Çokları böyle satelik alıca Hasidiye biliyoruz, çokları Mekke'ye Müslüman gidiyor, kağıdı dönüyor. <gülüyor> Çünkü bunun teslimi vardır, adam alıp götürsün diyor, Hoca, tavf ediyoruz, ne, ne döndürüyorsun beni burada? Şahide <gülüyor> ne kurtarıyorsun beni burada? Kağıdı, kaçıp geldik. İşte bu laflar, Elbântü Gölcük. Bunları söyleyenler var, Kasi diye bilenlerden. Sadece şeradına inanmasa, şeradına inanmayanın imanın, <gülüyor> olmadığı için Hacca'da hiç sefayda etmez. Onu da iyi anlatırdı. Alkaca vardı. Allah'a emanet olun. Yahu dedi, ayakları boyunca iki tane dedi, yaşlı, irtiyaf, hep batıla hizmet etmişler. İslam düşmanların tarafını tutmuşlar. Sonra da Hacca gittiler. Ben de dedim ki, belki ab olmuşlardım, belki kabul olmuşlardım, Allah kabul edesin, iyi mi, iyi mi? Sonra dedi, abdest alıyoruz, çandırmanda, bitirsinler abdestleri de öyle, deniz. Bir de baktım, kulak kısaltı oldum, konuşuyorlar. Aralarında ne diyorlar? Allah selatı kaldır, Allah'ımdan razı olsun. Yoksa Türkiye'de bak ne gelecek gelecekti, bizim karılar kapalı olacak. Değilse, ben diyor, abdestin ortasında, ulan maden kâvurdunuz. Ne gittiniz oraya, tünel bir de ölecektiniz oradan, bir de sizi şehit taneci. <gülüyor> Adamlar da <var>, şey, <gülüyor> dişti. Onlar da bu sefer bir sinirler diyor, sen ne diyorsun bize falan, ne diyorum ya? Sen ne konuşuyorsun böyle hacıya gittiğiniz önünü sen, hikaye ediyorsun falan, dediler sizi şikayet ederiz, dediler et niye ne dediler? <gülüyor> Ondan sonra, bakıma cevap da ait. Evet, Efendimiz'in sözünü esir ver. E şimdi ne diyoruz? Eşek tepkiye, su çekmekten ünlü olursa bunlar Mekke'ye gitmekten hacı olur. Demek ki evvela şart imandır. Ama bugünlerde bu salih ameller işleniyor, bu vazifeler itiraf ediyor. Efendim kurban bayramı gününde kurbanlar geçiyor, <gülüyor> e, bu üç gecenin ihyası kuvvetlenmiş şey cevap, hele bayram gecesi. Hani <gülüyor> hayale yettiği ayı değilemeye mutlulamıyorum, iki bayram gecesi var. Şimdi çok bayram var diyorum, dediği el bir bayram. İslam'da iki bayram var, birisi namaz ahşerif bayramı, birisi kurban ahşerif bayramı, şimdi geliyor, o iki gece öyle bir gezildik ki, İnsan ölüm döşeğine düştüğü zaman can hâbiyle, kelime-i şâdede hepsi umutur. Mola Can Hazretleri bu rizgi, yüzdört kitabı ise imbi yutsa, Sekerat-ı Merditte ölüm savurucunun geldiği zaman diyor, hiç bir ikir kalmaz, hepsi sıfır olur Ancak zikre dilini alıştırmış olanlarda meleke hasıl olduğundan kurtar. Zikir şart. Bu yümbarda, iki bayram gecesini ibadetle geçirene de söz var. Kalplerin ölgülü demek, baya bir şeylere baktık, baştan anlayamadık, İbn-i var bu hal bir şey. Kalplerin ölgül demek diyor, son darbe anında, ölüm savuştuğu anında, Allah onun kalbini imanla muhafaza eder, öldürmez diyor. Çünkü kalp ölümü kafirlik demek. Bu limarlı bayram gecesini de sakın ha, güle oynayıp geçirmeyin, zikir ve ibadetlere devam edin. Çok önemli değiliz iki bayram gecesi. Önümüzdeki kıymetli geceler ve böylece İbrahim Aleyhisselam'ın sünneti üzere kurban nasip olursa keser, kesilir inşallah. Keşemeyenlerin yerine Muhammed Mustafa kesti sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da benim ümmetimden yana dedi. Bütün ümmetimde adına kurbanlarını kesti. Fakirleri koymasın. Zenginleri kesti. Ya kamul olur ya onlar Fakirleri gidilmesin onların adına peygamberleri kesti sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl ümmetimden? kesiyorum buyurdu, hepimiz ümmetiyiz. Ama parası olan yerine ne yapacak? Kesmeye gayret edecek ama hiç de geçimi olmaysa borçalıkta kesmen de kendinizi zorlamaya lüzum yoktur. Yani hiç geçimi yok, borçalamanın bu lüzumu bu huzusta yoktur. Hizabın yok, bir şeyin yok, malin yok. Evet, şimdi bu gecelerde böylece hazretlerini idrak ederek bir riyaya gayret edersek inşallah Vab-u mazun kelebiyle kabul et kalineler, daha konuşulacak çok söz var, beş saatte konuşsam bitmez. Ama fısa kesmek de lazımdır, efendim, namaz da var, şerah taktığı sokmasan herkes cemaat, namazda cemaatlerle beraber cemaat yapılır. Herkes üç, beş, on kişi, camilerle yakınlarla cemaat yakılır, cemaat cemaatsiz kılmayın. İnşallah Rahman. Ondan sonra size bir iki tavsiye var, bu salimat-ı <gülüyor> geldi size, bu da büyük salatatlar var, yani 124 milyon salat selam var, 5 dakikada okunuyor. Çünkü İslam'a göre dersen ki en büyük salati 1 milyon salat, o ne yazılıyor, halinden itilaf ediyor, ama kuvvetli görüş, 1 milyon salat diyerek 1 milyon salat okumuş yazılıyor. Çünkü sayı hadislerde Efendimiz öyle buyurdu, ben 4 kelime söyledim dedi, hanımına sen kaç saati zikrediyorsun, onlardan fazla söyledim dedi. O dört kelime neden de bu var, mide-mizan, mizan dolusu demekten de. Onun için, 124 milyon salavat okumuş oluyor bu salavatta. Ömrün de üç kere okusa, Allah'ın bütün kitabları okumuş gibi yazıyor, yazıyor, cevaplar. müjdeler var. En büyük müjdesi bir kadın çok büyük günah etti. Neyse bir soyu bozacak, yani müstehse bir şey gözlü kitapta yazamadım. Yazamadım o kadar ağır bir şey. O günahdan sonra pişman oldu. Gülen i Bağdadi Hazretleri'ne gitti. Dedi tevkan var mı? Dedi tevkansı açıktı. Hemen tevkansı pişman oldu. Bu salamatında öğreteyim sana yedi cuma oku. Hakk bedel okudan Allah affedeceksen bahane yaratır. Yedinci yedi cuma bitirdi, öldü. Sonra Hazreti Gülen oğluna gitti dedi ki, oğlum annen sadece sana diyemedim. Nesep karışmış, nesep. Böyle acayip olaylar. olayla. Şunu şu boşasın, bunu bu boşasın falan. İnce bir işler, yani sebebi var, lafın değil. Ve oğlum dedi ki ulan bu lanet olsun bu kadınlar, bu nasıl anneymiş Her zaman beş anet, biz ço ço çok karışmış. Sonra dedi evladım o terbi onu karıştırma, sen göre bu şeyi haramayla alır ki, <gülüyor> Sonra çocuk annesini rüyada cennete gir. Görünce şaşırdı kaldı, sen bu kadar künah etmişsin de, ne işi var cennete? Dedi oğlum sen kendi yapma. <gülüyor> ben burada Ben terbiye Salavat bir kralı buldu, yeni kumahta. Ama ben affetti. Sen bile kumahtalarınıza gidip o salavatı sana öğretsin. Ben de Meselam söyledi yani. Haberler ki ben buldum. Çünkü terben kabısı açık. Hangi günahya basan ya? Terben kabul olmaz diyen buna Allah adına konuşacak kâr mı? Allah adına konuşacak kâr mı? Kabul olmaz diye bir şey yok. Terbe uzun uzun Ne hangi günah uzun uzun? Ona ölçü verelim. Ya yani zinada yapsan salamat ve kurduğayı okuyarak olsun demek değil bu. Bu şu demek, ne günah yaptıysan bugüne kadar pişman olacaksın bir defa. Tevbenin şartı, ilk şart nedir ama ne dedi ona tevbe etti. Tevbenin şartı nedir? 70 pişmanlık, keleceye de yapmama azizlikti. O şart olmadan tevbe olmaz ki. Ona tevbeden sonra bu salamatı öğretti. Şimdi tevbeyi unutmayalım. Tevbenin şartı var, böyle Salavat okuyarak demedik ya, yani. tevbe lazım. Tevbenin altı şartı var. Kul hakkı alsan, helallık alınacak. Ey, salateti bırak. Ondan pek ol şurup tavuğunu <gülüyor> de ne yaptın? Dedi, Allah'ın kuşu şey dedi, muştifirin bahçeye dedi. <gülüyor> Allah'ın kuşu olur, benim parayla ne almış onu ya. <gülüyor> yani şimdi helallık olursa, gidip o tavuğu, ne parasını yeseğini helal ettireceksin yani. O <gülüyor> helallık bir şey var, Ondan sonra Kürfe eti var, bu da Kürfe eti ayetleriyle çıkarmış. Okursunuz peşinde ne dua derseniz inşallah Allah on buyurur olur inşallah. Ondan sonra peşiyet duası, bu çok güzel acay bir şey. Hangi aileli peşinde okunsa Allah hayırla tamamlatır. Ne Neden? Yavru gidiyorum, sana senin istemediğin bir şeyi istetme ki senin isteyen o bir şey istemeyin, nasip olmaz. O dua dersen onu da okursunuz arası da işlerinizde. Bir de hızır duası var krize göre. Kriz olduğu için de onu da koyup oraya. <gülüyor> rızık duasını da Allah'tan rızık isteyin. Sizin gibi benim gibi başkasına muhtaç olanlardan rızık istemeyin. Rızkı yaratan rızık isteyin. Dua, dua, dua. Göğün anahtarı dua. Bunlarla meşgul olun. Bu da çok mübarek, süpür içeridir. Faziletleri çok. Ondan sonra bir takdın getirdik. Bu takdın deni en iyi dinledi. Efendimiz'in saygıl bağışı. On tasleti var. Bunu Osman Nuri efendi 110 sene yazılmıştır. Aslı bizde de bastık hep evleriniz üstesini ama diyor ki emine azan ateşte yanmaz, ateşe konusunda bilimler söyler. Muhkul ekvâdede de gördüm, diyor gör ki bilimler hırsızlıktan el ocağı muhafaza eder. Bu sayıvatlar diyor, bundan burada sayıvat yok ama efendimizin bu vasıfları 10 tane eşittir. Burada yazılıyor ki, gör yerde belirme İntiharı mu? Bile intiharı yeniden de Hiç isteme bitirdi? Hiç uyanmamıştır? Hiç sinek üzerine koymamıştır? Kalp kalp uymamıştır? Gözler yoksa <gülüyor> da önden gördüğü gibi da görmüştür, görüyor dur. Evet. Hayvanlar hiç ondan. sünnetli olarak olmuştur. Onuncusu or orada boyu olduğu halde hangi mecliste otursa omuzu, herkesin omuzunda üstte görünmüştür. Kimsenin omuz onlar üstün görülmez. Bilmiyorum. On hasret vardır, bu efendi mahsustur. Yemuz Ava İslamoğlu denen adam, bunları inkar ediyor. Şifa-i Şerif kitabını reddediyor. Diyor ki bunlar Peygamber'i abartmışlar. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ne ihtiyaç Buradaki var dedi. Burdakilerin çoğu hadiste var. Gözlerim uyur, kalbim var? O zaman önünde gördüğüm bir markamdakini görürüm buyduğu bu halidir. Biz mi uyduruyoruz? Bu on hasret. Herkesin evlilik her olacağına mutlaka bunu ucuzdur. Hizmete mu? Bizim İstanbul'daki derneğin hizmetine basıldı. Burada da ne var? Hem harika dergisi reklamı var. Yani burada şahıs reklamı yok. Hizmet reklamı. Bu cüphede aminöze.tv'nin reklamını niye yapıyoruz? Bu internetti. Televizyon değildi. Bu internette efendim, reklamını yapmamızın sebebi bir sene herkes daha dursun. Dursun girebim, gençlerin gözünün önünde. Hep o siteye inşallah girsinler. Allah'ı mafaza çünkü o sitede Hayrettin Karaman'ın diyelik diyalog adına ne yanlışlar yaptı ve yavru nisiyanların zelde girecek dediği Müslüman olmayanlar da girecek dediği bütün bunları anlatıyoruz. Mustafa Ştavoğlu hangi ayetleri inkar ediyor? Hangi şeyler inkar ediyor? Hangi fiş vekbalar veriyor? Ne şiilikler yapıyor? Ne ders yapıyor? Hepsini beyan ediyor. Hangi hotel yapmış bunları beyan ediyor. Yani yanlış vekbali sünnet dışı şeyleri bu siteyi içinde mutlaka Takip edin, sekiz on tane sohbet sırf kursusta yapılmış toplamı yirmi saat ediyor, yirmi, yirmi, yirmi saattir bunların toplamı ve devam ediyoruz reddiyelere. Bunları mutlaka dinleyin, dinledin Allah için. Bak Hüseyin amca hocamız, bu kadar gayret ediyor, reddiyeler yapıyor, Urabah dergisini çıkarttı, çok güzel bir dergi, resim de koymam sonunda, tam İslam'a eklent eden bir dergiyi bu Urabah dergisinde mesela reddiyeler yapıyor. Ne edildi? Bak Ayret'in karama, Batılı'dan için istihar ediyor, Hoca Efendi yazmış bunu. Bu sizin ocağınız gibi de dertli adam az bulursunuz. Dertli adam az bulursunuz. Yani ben de hakikaten uygun kaçıyor, şekerim çıkıyor, tansiyonum düşüyor, ya ayağıma havaya çıkıyor, kankı için beynime diye. Çok sinirimiz bozuluyor. Çünkü milleti, hocalı kadına, müştümanlı kadına ne yapıyorlar? Gavruları, onları da hak dini üzerinde ilişkimi göstermeye çalışıyorlar. Bir buna dayanamıyoruz. Allah Teala derdimizi artırsın, derman yaratırsın. Amin. <gülüyor> Şimdi derdli olmak lazım, dertsiz olan Adem ve Hayvan Efendi, sayma O'na adet. Hayvan babamları da alınır, kandım da alınır içinde. Hocaefendi'nin hizmetlerine çok takdir ediyoruz. Efendi Hazretlerimiz, bu hususlarda konuşun buyurdu, duyurun buyurdu, mücadele edin buyurdu. Şeytanın taraftarlarıyla, özellikle mücadele edin, şeytanın ilesi zayıptır, bunlar çökecek buyurdu. Ama siz gayret etmeniz lazım, bana ne dememeniz lazım. He! Bu internet testi de ona göre, o zaman gelmesi ona göre bunu yayın! Çünkü buna yazıyor, ilginç cevaplar vermiş ya! Okuyun okusun, her meclis telap açır! Kimse bunlara Kurabözü, Rila'yı açı, Bozya, Bozya diye kalmasın! Bunlar milleti, Allah'ın varlığı, misyonerleri eline bırakmak üzere faaliyet gösteriyorlar! Çok tehlikeli bir konu içindedirler, Allah Teala şerlerinden muhafaza eylesin! Onun için bu takvirde, hem bu siteyi, Gönülsünüz gözünüzü ne? Esas, esas mesele Efendimiz soruları aleyhi ve sellem'in hasletleridir. Efendim hmm. ya, dereket olur. Yani manevi değeri oradadır. <gülüyor> Ama bu şekilde önünüzde olsun, kendiye de sihirli olun. Unutmayın devamlı, her Perşembe akşamı yapılan sohbet, kümadesi atılıyor. Şimdi 8-10 sohbet yeni atıldı. Ondan sonra burada yaptığımız sohbet atılıyor. Veya bir daki hafta net sohbete gidiyoruz, adresi orada yazılıyor. Salı akşamları da radyoda mektubat oturuyoruz. O da hem uydu aracılığıyla sizde devam uydu. Orada da dinlenebiliyor salı dokundan. Veyahut internetten yine onlarda konuluyor. İtikap mektubu var. Şeklinde hizmete vesile olsun niyetiyle inşallah. Hepinizi de Allah için dertli olmaya davet ediyorum. Bu hususta Hocam efendilere yardımcı olun. Yani maddi açıdan demiyorum. Ama bir derdi yazıldıysa bu dağıtılmadıktan sonra okuyunca bunu bu fazla bir hizmet olmaz. Bu hizmet size düşüyor. Kocaefendiler uyumuyor, gece çalışıyor. E, siz de gün düz bir tane dergi birine ulaştırmazsanız bu ne olmaz? Makbul hizmet olmaz. Allah size sonra Onun için Allah Teala herkese gayret versin. Melal rızıklar versin. Hanımlarla şüphelerden beri etsin. İnşallah o Ondan sonra buradaki e, vakıf hizmet diyor Bu e, hizmet inşallah çok yerlere ulaşıyor ve ben çok beğendim. Hiç bir İzmir'de bu kadar canlılık görmedim. medrese usulü var, okuma var, okutma var, ilim var, temliği var, her şey var, yani bayağı bir canlılık görmeli, Allah'ın nazardan muhafaza buyursun seni. Hemen evet, sahip olun cebende hizmetlerine, vakfına da sahip olun hizmetlere, deri de, kurban derileri de biliyorsunuz satılmaz, satsanız parası falan bulan metre olur, iyiymiş olmaz. Onun için bu da ibadettir, bir ibadet olarak derisini de buradaki İzmir'deki vakfak adı ne? Sıla Vakfı. Vakfı İmam Raffan Hazretleri'nin kıymetli lakabıdır. Sıla olarak adı. İnşallah kurban delilerinizde kendinizin, çevrenizin bu vakfada ulaştırırsanız hizmete kullanılır. Ayrımız, kaydımız yok. Evet. Dertimiz hizmettir. Kimseniz bir maddi, ben fâdi yok. Evet. Ben hiçbir gider hiç kendimi kuruş almıyorum. Evet. Ne konuşmadan ne vermiyorlar hiç almıyor. <gülüyor> Allah için de bu hizmetler yapılıyor. Siz de bir şey alırken de yaparken de hizmete niyet edin. Evet. Bu niyetle çok kazanırsınız. Hele şu mübarek dünyada yapılan bir amel, pis edinlik şey amele dekbir Allah-u Teala cümlemini cennetiyle cemaliye müşerref eylese. Amin. Şu cemaat daha mazara affeylese. Habib-i mazabından kazatılan mafıza eylese. Habib-i seba-i gökâzımızın varıo af beyledim. Amin. Kulbundan gelmede gelmeye Korkudan ilim toplananlara Ve af olarak çıkarak e, bütün günahlar silinerek, Bütün e, günahlar çıkmaya muaf eylesin. Amin. Amin. İnşallah üzere Allah'a emanet ediyoruz.